Müddessir Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 56 ayettir. Müddessir, örtüsüne bürünen anlamına gelir. İlk ayet, ey örtüsüne bürünen peygamber diye başladığı için, surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Ya Ey ve Ey örtüsüne bürünen peygamber. Kalk da insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Azaba götüren kötü şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kalkma. Rabbinin rızası için sabret. فَاِذَا نُقِرَ فِنَّا قُورُ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ sura üflendiği zaman, işte o gün kafirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür. Darni ve men khalaqatu vahidâ, ve ce'altu lehu mâlem memdûdâ, ve benîne şuhudâ ve mahhettu lehu ey muhammed sen benim tek olarak yarattığım kendisine bol servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim kendisi için imkanlar hazırlayıp döşediğim o kimseyi bana bırak tumma yatma an azid sonra o hala daha da arttırmamı istiyor kallâ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِ